Allah, fakir, biz zenginiz diyen kimselerin sözlerini Allah elbette duymuştur. Biz onların bu sözüne de peygamberleri haksız yere öldürmelerini de yazacağız ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Yukarıdaki yakışıksız sözü Yahudiler söylemiştir. Yahudiler bir de Allah'ın eli sıkıdır dediler. Elleri bağlansın onları söyleyenlerin. Lanet olsun onlara. Hiç de öyle değil. Aksine Allah'ın iki eli de açıktır. Nasıl dilerse öylece bağışlar. Rabbinden sana indirilen ayetler onların çoğunun azgınlığını ve inkarcılığını daha dağıttıracaktır. Biz de onların arasına kıyamete kadar sürüp gidecek bir düşmanlık kim bıraktık. Onlar ne zaman bir savaş ateşi körüklemek istese, istese, istedilerse Allah onu söndürdü. Onlar dünyada hep fitne fesat çıkarmaya uğraşırlar. Fakat Allah fitne fesat çıkaranları hiç sevmez. Maide 64 Bakara suresinin verdiğinin kat kat fazlasını kendisine geri vermesi için kim Allah'a güzel bir borç vermek ister diye başlayan 245. ayeti nazil olunca Yahudiler ey Muhammed Rabbin ihtiyaç içinde bu yüzden kullarından borç istedi dediler. İşte bunun üzerine Ali İmran suresinin 181. ayeti indi. Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların bu şahitliği yazılacak ve kendilerinden hesabı sorulacaktır. Zuhruf 19 Yakıcı cehennem azabı ifadesi Enfal 50 ve Haç 22'de de geçmektedir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence eden ve bundan tövbe etmemiş olanlar için cehennem azabından başka bir yakıcı azap daha vardır. Burç 10 Bu yakıcı azap kendi amelleriniz yüzündendir. Yoksa Allah kullarına kesinlikle zulmetmez. İnsan ahirette ister hayır olsun ister şer ancak yaptığının karşılığını bulacaktır. resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Allah her birinizle tercümansız konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Soluna bakacak ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Önüne bakacak karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan güzel bir sözle kendini korusun. Buhari Kim salih bir amel yaparsa kendi yararınadır. Kim de bir kötülük yaparsa kendi zararınadır. Yoksa Rabbin kullarına kesinlikle zulmetmez. Fussilet 46 Şüphesiz Allah bize gökten inen bir ateşin yakacağı bir kurban getirinceye kadar Hiçbir peygambere iman etmeyi emretti diyenlere de ki, benden önce birçok peygamber size mucizeler ve o söylediğiniz şeyi getirmişti. Eğer bu iddianız da samimiyseniz, neden o peygamberleri öldürdünüz? Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar eden peygamberleri haksız yere öldüren ve kendilerine adaletli davranmayı öğütleyenleri de öldürenleri elem verici bir azap bile müjdere. Ali İmran 21 Eğer onlar seni yalanlarsa bil ki senden önce apaçık mucizeler, öğüt dolu sayfeler ve aydınlatıcı kitaplar getiren birçok peygamber de kavimleri tarafından yalanlanmıştı. Senden önce de birçok peygamber yalanlandı ama onlar kendilerine yardımımız yetişinceye kadar bu yalanlamalara ve eziyetlere karşı sabrettiler. Enam 34 eğer senin yalan söylediğini ileri sürerlerse onlara şöyle de Rabbinizin merhameti pek geniştir ama azabı azabı da öyle müşriklerden geri çevrilmez. Enam 147 Onlar seni yalanlıyorlarsa onlardan önce de Nuh kavmi Ad ve Samut'ta peygamberlerini yalanlamıştı. Haç 42 Siz gerçeği yalanlarsınız. Şunu bilin ki sizden önceki ümmetler de Yalanlamışlardı. Ancak peygamberin görevi açıkça tebliğ etmekten ibarettir. Ankebut 18 Eğer seni yalanlıyorlarsa bilesin ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fatır 4 Seni yalanlıyorlarsa üzülme. Çünkü onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık mucizeler, öğüt dolu sayfalar ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Fatır 25. Kafirlerin sana söyledikleri senden önceki peygamberler söylenenden başka bir şey değildir. Fussilet 43. Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Beni inkar etmek nasıl oluyormuş görsünler. Mülk 18. Her nefis ölümü tadacaktır. Kıyamet gününde yaptıklarınızın karşılığı size Eksiksiz verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa o şüphesiz kurtuluşa ermiş demektir. Zaten bu dünya hayatı aldatıcı zekten başka bir şey değildir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Sen öleceksin de onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sınamak için sizi şerle de hayırla da imtihan ediyoruz. Sonunda bize döneceksiniz. Enbiya 34-35 Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra yalnız bize döndürüleceksiniz. Ankebut 57 Şüphesiz sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Kıyamet gününde ise Rabbinizin katında davalaşacaksınız. Zümer 30-31 Bütün bunlardan sonra Hepiniz mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar dirileceksiniz. Mümin 15 16. Resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Tirmizi, Mesai, İbn Mace. Bir başka hadiste de kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmak isterse ölümün kendisine Allah'a ve ahiret gününe inanmış olduğu halde gelmesini temenni etsin ve kendisine yapılmasını istediği şeyleri insanlara yapsın buyurmuştur. Müslim i̇bn Mace ve Efendimiz cennetin ne kadar önemli bir yer olduğunu anlatmak için de şöyle buyurmuştur. Cennette birinizin kamçısı kadar bir yer dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. İsterseniz kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa Ali İmran 185 ayetini okuyan okuyun Buhari Tirmini Ahmet bin Âmer O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları görürsün ki nurları önlerinde ve sağ taraflarında onları aydınlatmaktadır. Onlara bugün sizin müjdeniz işlerinde ırmakta akan cennetlerdir. Ebediyen orada kalacaksınız. İşte bu çok büyük bir bahtiyarlıktır denir. Hadid 12 Cehennemlikler ile cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler işte onlar muradına ermiş olanlardır. Haşr 20 İman eden ve salih ameller yapanlar için için ise içinden erimakta akan cennetler vardır. Asıl büyük bahtiyarlık işte budur. Buruç 11 Ebu Hureyye Radallahu anh şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlara cenneti en çok kazandıracak şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a saygı, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. Buhari İbn-i Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine sınırlı verir. İnkarcılar ise dünya hayatına pek sevinip şımarırlar. Oysa ahiret hayatının yanında dünya hayatı geçici bir avunutudur. Tudan ibarettir. Rad 26 Allah'a onda olsun ki mallarınız ve canlarınız da bir takım imtihanlardan geçeceksiniz. Ve yine şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden sizi incitici pek çok şey duyacaksınız. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız elbette bu davranışın davranışınız azimli ve kararlı olması gereken konulardandır. Elbette sizi bir takım korkularla, biraz açlıkla mal, can ve ürünlerden bir miktar kaybettirmek suretiyle imtihan edeceğiz. Müjdeli o sabredenleri. Bakara 155 Yine şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan kasıt Yahudi ve Hristiyanlardan Hristiyanları bahsetmektedir. Ehli kitaptan birçoğu sizi imanınızdan vazgeçirip Yeniden kafir yapmak ister Onlar gerçeği apaçık gördükten sonra Bunu içlerindeki Kıskançlık yüzünden yaparlar Allah'ın emri gelinceye kadar Onları hoş görün Bağışlayın Şüphesiz Allah her şeye kadirdir Bakara 109 Yavrum namazı gerektiği şekilde kıl İyiliği tavsiye et Kötülükten sakındırıp Vazgeçirmeye çalış Başına gelene sabret işte bunlar azimli ve kararlı olunması gereken konulardandır. Lokman 17 Bununla beraber kim sabreder ve bağışlarsa işte bu azimli ve kararlı olunması gereken konulardandır. Şura 43 Vaktiyle Allah ehli kitaptan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 Onlara acı bir azap vardır. Bakara 174 Allah'a verdikleri sözleri ve ettikleri yeminleri önemsiz bir dünya menfaati karşılığında değiştirenler yok mu? İşte onların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onların yüzlerine bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ali İmran 77 Allah Teala'nın İsrailoğlarından aldığı sözlerle ilgili ayetler Bakara Suresi 40. ayette verilmiştir. Sakın yaptıkları çirkin davranışlara sevinen, yapmadıklarıyla da ölmek istenilenlerin azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için elem verici bir azap vardır. Savaştan geri kalanlar Allah'ın Resulüne muhalefet ederek evlerinde oturmaktan pek memnun kaldılar ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat etmeyi istemediler ve bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Tabii bunu anlayabiliriz, anlayabilselerdi. Tevbe 81. İbn Abbas, Abbas radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bu ayet ehli kitap bilginlerinin özellikleri hakkında inmiştir. Efendimiz onlara bir soru sormuş onlar bunu bildikleri halde gizlemişler. Başka şeyler söylemişler ve buna da sevinmişlerdi. ashab Keramdan Ebu Said el-Hudri'nin anlattığına göre ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gidince münafıklar gitmemiş, gitmediklerine de pek sevinmişlerdi. Efendimiz savaştan dönünce hemen onun yanına giderek bu tavırlarından dolayı özür dilemişler, böylece yapmadıklarıyla övülmek istemişlerdir. Buhari Hüslim Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Allah her şeye kadirdir. Bilmiyor musun ki göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Sizin ne Allah'tan başka bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Bakara 107 Bilmiyor musun ki göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. O dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Maide 40 Göklerin ve yerin sahibi sadece O'dur. O diriltir ve öldürür. O her şeye kadirdir. Hadit 2 Göklerin ve yerin sahibi sadece O'dur. Bütün işler Allah'a dönecektir. Hadit 5 O Allah ki göklerin ve yerin sahibidir. Ve Allah her şeye şahittir. Burç 9 Şüphesiz göklerin ve yerin Yaratılışında gece ve gündüzün birbirini takip edişinde akıl sahipleri için birçok deliller vardır. Allah'ın azamet ve kudretine dair sana Rabbinden indirilenin gerçek olduğunu bilip de buna inananla bunu göremeyecek kadar kör olan bir olan bir midir? Ancak Aklı olanlar düşünüp ders alırlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü kesinlikle yerine getirirler. Verdikleri sözden dönmezler. Onlar Allah'ın korunup gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetirler. Rabbinin kudretinden ürperir, gazabından çekinirler. Hesaplarının kötü çıkmasından korkarlar. Onlar Rablerinin rızasını kazanmak için her sıkıntıya sabreder, namazı gerektiği şekilde kılar, kendilerine verdiğimiz hızlıktan gizlice, açıkça bağışta bulunur. Kötülüğü iyilik yaparak kendilerinden uzaklaştırırlar. Dünyanın sonunda da güzel bir hayat onları beklemektedir. Rad 19:22. Göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbirini izlemesinde gemilerin insanlara faydalı yükler taşıyarak denizde yüzüp gidişinde Allah'ın gökten yağmur indirip Ölü toprakları onunla canlandırmasında ve yeryüzünde her türden canlı yaymasında, gökle yerin arasında Allah'ın emrine boyun eğmiş rüzgarları ve bulutları istediği yöne çevirmesinde, aklın, aklını kullanan bir toplum için elbette Allah'ın varlığını ve bildiğini gösteren deliller vardır. Bakar 164 Gece ile gündüzün arka arka gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde Yaptığı şeylerde düşünen ve Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşamak isteyen bir toplum için nice ibretler vardır. Yunus 6 Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde Allah'ın gökten rızık sebebi olan yağmuru indirip ölmüş yüzünü onunla diriltmesinde ve rüzgarı şekilden şekle sokup estirmesinde aklın, aklını kullanan bir topluluk için nice deliller vardır. Casiye Piş